Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Ala kullu'l Salatü Alihi ve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 varsa göstereyim size fakat arkadaşlar şimdi adem apa hocanın e, derse girmek isteyenler girebilir arkadaşlar evet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 Arkadaşlar malumunuz olduğu üzere geçtiğimiz dönemde e, İslam tarihini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bu dünyadaki dünyada irtihallerinden itibaren Kulefay-i Raşidin ile başlatmış. Ardından e, dört halife dönemi ve Emeviler ve ardından da Abbasilere kadar getirmiştik. Abbasilerin hatta Mısır'daki e, kolunun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 ve onların kurmuş oldukları irili ufaklı farklı e, mekân ve coğrafyalarda kurmuş oldukları devletler imparatorluklar e, ve e, zamanının süper gücü haline e, gelen büyük e, devletler e, tarihi ikinci İslam tarihi ikinin e, konusunu oluşturuyor. Şimdi e, vaktimiz e, nasıl müsaade edecek bilemiyorum fakat e, kuvvetle muhtemel Osmanlı tarihi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 Türkiye'de Osmanlı alehtarlığı denince akla belli kesimler gelir. Onları burada ismen zikretmem doğru olmaz. Fakat netice itibariyle bizim herhangi bir üstünlük kompleksine ya da aşağılık kompleksine kapılmadan doğruyu olduğu gibi anlamaya Osmanlı ve diğer İslam tarihinin dönemlerini anlamlandırmaya çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Keşke sizin de bir Osmanlı tarihi dersiniz olsaydı da Ben şahsen İlahiyat Fakültesi'nde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 Osmanlı tarihi, İslam tarihi altında değerlendirilmesine rağmen çok fazla erken dönem İslam tarihçiliği, tarihçiliğine verilen önem kadar kendisine önem atfedilmiyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Reddi de miras devri geçti arkadaşlar. Elhamdülillah o dönemleri atlattı Türkiye. Fakat yine de şu anda Osmanlı tarihine gereken ağırlığın gereken önemin verildiğini maalesef söyleyemiyoruz. Ama inşallah önümüzdeki zaman diliminde eğer teklif kabul edilirse Osmanlı tarihinin tamda özellikle yani örgüne eğitimde var Osmanlı tarihi dersi İltam'da da mutlaka Osmanlı tarihinin müstakil bir ders olarak okutulmasını teklif edeceğiz inşallah. E, takdir tabii ki büyüklerimizindir, hocalarımızındır.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 Ve Türklerin İslamlaşmasına kadar getireceğiz. Yani bugün konuşacağımız 4 ya da 5 kalem madde var. Şimdi inşallah onları tek tek incelemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar eskiden dünya global miydi değil miydi bugünkü kadar? İşte doğru. Şu anda bir bilgi patlaması yaşanıyor. Bir el infijar ı Marifi dediğimiz gerçekten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 ee, yarım günle gidilebiliyor 8-10 saat hatta 12 saat tutuyor bir gün diyelim o zaman da bir ay tutuyordu ama neticede böyle bir mobilizasyon böyle bir hareketlilik vardı ee, dolayısıyla insanlar birbirinden haberdardı bunu söylemeye çalışıyorum ee, Araplar da Orta Asya steplerinde yaşayan e, Türklerden haberdarlerdi ee, işte Kureş biliyorsunuz çok önemli bir e, ticaret yolunun e, üzerinde olan bir kabileydi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 e, paralarının bulunması o ülkeler arasında ticaret yapıldığına dair en büyük kanıt bizim için ve biz bunu e, çok rahat biliyoruz ki artık bu e, Yemen, işte Çin, Yemen, e, Orta Doğu ve Güney Asya arasındaki ticaretin çok yoğun ve çok e, sürekli bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, çeşitli vesilelerle e, Araplar Türklerden haberdarlar edin. Cahiliye döneminde de bazı önemli şuaranın, bazı önemli şairlerin, şiirlerinde Türklere termihte bulunduklarını, göndermelerde bulunduklarını, referans verdiklerini görüyoruz. Burada işte Türklerin çok savaşçı bir millet olması... Efendim onların e, savaş esnasındaki kahramanlıklar işte bu tuvaletleri ve e, şiirlere ki Arap e, şiirlerinin ana temalarından bir tanesidir bu aynı zamanda e, şecaat e, meselesi ve bu tuvalet meselesi e, oralara işte yansıdığını ve buradan da e, cahiliye döneminde e,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 ta e, Arap Yarımadası'na kadar geldiğini ve bunlardan haberdar olduğunu biliyoruz. İşte lehte ve aleyhte bazı hadislerin olduğunu, bazı mevzu hadislerin fabrike edildiğini e, Türkler hakkında biliyoruz. Dolayısıyla e, işte Hz. Peygamber'in Türklere onlar size dokunmadıkça dokunmayın. Hadis-i şerifinin çok işte e, revaşta olduğunu biliyoruz. Ütürkü'türke <gülüyor> me terakukum hadis-i şerifi yine bahsedilir. Kimisi mevzu olduğunu söyler. E, orada işte Türkku Türkiye'metarak hukum yani oradaki man'ın farklı değerlendirmeleri vardır e, netice itibariyle Hz Peygamber döneminde de e, Türklerden e, Müslüman Arapların haberdar olduklarını e, biliyoruz ve bunu çok rahatlıkla e, söyleyebiliyoruz ardından yine e, hadişetlerde de işte Türklerin e,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 Tarihler, kumandan isimleri gibi çok çok önemli. işte bilmeniz gereken olan bir şey olduğu zaman onları söylüyorum. Bu siyaset devam edecek. Yani bu konuda şimdi okumaya başladığınız zaman belki siz de göreceksiniz. Buradaki işte isimler sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar.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 Ciddi olarak daha ciddi olarak daha doğrusu Emevilerin o geniş e, fütühat siyaseti çerçevesinde artık e, e, Türk bölgelerinin işte orta steplerinin de İslam ordularının hedefi haline gelmesi akabinde ciddi manada Türklerle Emevi ordularının e, karşı karşıya geldiklerini ve bir e, savaş e, durumuna geçtiklerini söyleye söyleyebiliriz. Abdülmelik bin Mervan mesela onun devrinde e, Musa bin Abdullah Tirmizi ele geçiriyor arkadaşlar, değil mi? E, Kütübi Sittenin e, müelliflerinden olan Husan daha demek e, demek daha doğru olur. E, İmam Tirmizi'nin eldesi olan e, Tirmiz demek ki Abdülmelik bin Mervan e, zamanında Musa bin Abdullah tarafından e, fethediliyor. Ve ondan sonra işte yine o meşhur Abbasi işte Emevi döneminde işlediğimiz kumandanlardan Kutebi'nin işte kaç kara Kaşgar kadar, Kaşgarlı Mahmut'un toprağı kara kadar gittiğini ve oradan da geçerek Çin'i İslam hakimiyeti altına almak amacıyla fütuhatına devam ettiğini biliyoruz. Fakat Kutebi'nin öldürülmesiyle maverav Nehir bölgesindeki, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki fütuhat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 ee, birlikteliklerini önemsiyorlardı. Asabiye siyaseti değil mi? i̇bn Haldun'un da çok fazla üzerinde durdu. Ee, geçmiş, geçtiğimiz dönemde e, işte Asabiye ile alakalı nepotizm ve kronizm diye iki tane terim kullanmıştım. Bravo Esra'nın. Ee, neydi kronizm? Bir hatırlayalım bakalım. Nepotizm neydi? Kronizm neydi? Tribalizm neydi? Tribalizm onu ben söyleyeyim. Ee, kabilecilik değil mi?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 Hmm. Hmm. Arkadaşlar, istimalet politikası şu. Evvela bakınız e Arapçada, tamam bahsetmemiş olabilirim. E Arapçada Elif eki bir fiilin başına geldiği zaman, Mazhar'ın başına geldiği zaman, orada e talep ifade eder değil mi? İşte istiğfar,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 Orada birarbedel e, o küffar beldelerinde, hüdudanlarında yapmış oldukları e, işte hizmetler e, neticesinde insanların kalbini kazanarak, e, insanların kalplerini İslam'a sındırmak suretiyle e, zihni bir e, fetihin gerçekleşmesine sağlamaktır arkadaşlar. Buna biz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 Hüsnü temsil ve istimalet politikasına dikkat etmeniz gerektiğini bu vesileydi inşallah size hatırlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar bu konuyla alakalı bir sorunuz var mı? Bu politikası politikasıyla alakalı olarak. Demek ki Ömer bin Abdurraziz arkadaşlar ne yapıyor? Ömer bin Abdurraziz bu Emevilerin yani asaviye siyasetini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 Ok çekerek dört tala giderek dört tala giderken geriye dönük dönerek at üstünde e, ok atarak isabet kaydettirmek ise işte bugün işte tanklarına e, eş bir güçtü ve bu Türkler tarafından son derece başarılı bir şekilde yapılıyordu. E, bir anlamda bir makine tüfek gibi böyle hızla sadağından ok çekerek e, atması dolayısıyla da e, herhangi bir ordunun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 söyleyebiliriz. Ve işte Samarra biliyorsunuz Samarra'dan bahsettik. Değil mi? Ee, ve artık Abbasi e, halifesiyle işte bu son derece e, belirgin hale gelen, belirleyici hale gelen bu e, Türk kumandanlar fenomeninin e, olgusunun bir araya gelerek yeni bir e, merkez oluşturduklarını e, buradaki işte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 e, kurmanın hazırlığını e, bu zaman zarfı içerisinde öğrenmişler, tamamlamışlar ve e, Abbasilerin artık e, gün geçtikçe yavaş e, şey yapması, e, güç kaybetmesi ile e, doğru orantılı bir şekilde ne kadar çok yani Abbasi hanedanı e, güç kaybettiyse Türk e, komandanlar o kadar çok e, e, güç kazanmışlar ve de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 işte Hattatin zümresinin, müstensih e, zümresinin kitap sah ederek çoğaltan bir e, orta direk e, aile grubunun e, ortaya çıktığını, e, bir sektör haline geldiğini e, ve bilginin çok farklı yerlere yayılması ile işte İslam fıkhının e, ekolleşmesinin kolaylaştığını, e, İslam kültür mirasının, e, sufi anlayışının,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 Arkadaşlar gulam kelimesi Arapça'da biliyorsunuz Yusuf, Yusuf Aleyhisselam kıssasında geçer. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman işte kervan kuyuya, e, kuyuya o e, kovayı atıp Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarttıkları zaman ne demişlerdi? "Qale e, ya بُشْرَ هَذَا غُلَامٍ demişlerdi değil mi? İşte bizim müjde olsun burada bir gulam var. Yani 11-13 yaşındaki erkek çocuğa ergen döneminin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 Gülham'a getirerek bunları e, askeri anlamda eğitmek suretiyle Abbas ordusunun belki mi haline getirdiğini biliyoruz. Bu anlamda da Türklerin bir katkısı olduğunu hatta 3000 askerin e, memnun döneminde e, devletin hizmetine alındığını e, söyleyebiliriz. Yine bu bölgeden e, 2000 esir Oğuzların biz Oğuzların kayı boyundan geliyoruz. Mesela, Oğuzların da Tuzun oğlu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 Bunlar aklınızda bulunsa iyi olur. Yani bunların hangisi mesela işte e, Türkleri istihdama e, önem vermiştir? Mesela işte Halife Mu'tasim, hilafet ordusunda Türkleri istihdama önem vermiştir. Halife Mu'tasim. Değil mi? Mesela bu önemli bir isimdir. Evet, Hülya'nın yazıyor? Hı çocuk. Evet. Ondan sonra işte e,